Evet, sahabe-i kiramın sıfatlarını sayıyorduk. Onların önemli bir sıfatı da nadir olan cesaretleri ve dünyayı hafife almaları, görülmemiş cesaret sahibi olmaları ve dünyayı hiçe saymaları hafife almaları Ebu'l-Hasen Nedvi bu konuda şöyle diyor وَلَقَدْ بَعَثَ الْا۪يمَانُ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ شَجَاعَةً خَارِقَةً لِلْعَادَ İman diyor Müslümanların kalplerinde öyle bir cesaret oluşturdu ki bu harikulade bir cesaretti yani görülmemiş emsali görülmemiş bir cesaret oluşturmuştu sahabe-i kiramın ve hasinen gariiben ila el ve cennete çok büyük bir arzu duymaya başlamışlardı. Sürekli cenneti özlüyorlardı. Ve istihaneten nadireten bil hayati ve görülmemiş bir şekilde de dünyayı artık hiçe sayıyorlar, hafife alıyorlar. hiçbir değer vermiyorlardı dünya hayatına. Ne? temessalu al-akhirah wa tajallat lahum al-jannah bi ahiret diyor cennet onların gözleri önünde öyle bir canlanmıştı ki sanki gözleriyle apaçık görüyorlanmışçasına böyle bir hal yaşıyorlardı sanki cenneti görüyorlardı fataru ilayha tayran hamam az-zahili la yalwi ala şeye konmayan Tıpkı güvercin, posta güvercinleri gibi oldular. Ve ona doğru uçuyorlardı, o cennete doğru uçuyorlardı. Posta güvercinleri olur, hiçbir yerde durmadan sürekli mesafe kat eder. İşte onun gibi diyor, cennete yol yollardı diyor. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini çok iyi anlamışlardı. Dünya hayatının çok fani, çok geçici. Geçenki dersimizde hani zühdlerini anlattık. Dünya hayatının hiçbir kıymetin olmadığını, aslında kalıcı olanın, ebedi olanın ahiret hayatı olduğunu çok iyi anladıkları için ve kader, kadere iman, Allah'a teslimiyet, Allah'ın koymuş olduğu, takdir etmiş olduğu kanunlara ve kaza ve kadere öyle bir teslimiyet göstermişlerdi ki, anlıyorlardı ki başlarına gelen her bir felaket Allah tarafından gelir. Ve onlara isabet etmeyen bir şey aslen onlar hakkında yazılmamıştır. Onlar hakkında yazılan şey ne olursa olsun bütün beşeriyet toplansa onu engelleyemez. O onların başına gelecektir. Ama allah Teala bir şey takdir etmemişse <gülüyor> bütün dünya toplansa ve o şeyi o insanlara ulaştıramazlar. Evet, böyle bir iman olunca kadere dolayısıyla ölümden korkma da hiçe sayılıyor bu insanların yanında. Çünkü diyor, allah bana ne kadar ömür takdir etmişse ben o ömürü yaşayacağım. Madem bir dakika ileri ve bir dakika geri değişmiyorsa benim kaderim, allah yazmış olduğu bu ömür o zaman korkmanın hiçbir anlamı yok. Ve bilelim ki şu anda mesela cihad bölgelerinde şehit olan, inşallah Rabbim şehit olarak kabul ede. orada şehit olan Müslümanlar, Türkiye'li olsun, başka memleketlerden giden kişiler olsun, allah Teala onlar için belli bir ömür yazmıştır. Ve bu ömür bittiği zaman, isterlerse kendi diyarlarında otursunlar, Türkiye'de, işe gider gelirken ve hatta hiç dışarı çıkmasınlar, evlerinde otursunlar, isterlerse de çatışmalara girsinler, allah Teala'nın yazmış olduğu ömür, ne kadarsa onu yaşayacaklar. Ölüm gelip çattığı zaman da, yani artık ömür bittiği zaman ölüm gelecektir. Bu fark etmiyor. Ha cihad bölgesinde ömür bitiyor, ha evinde ömür bitiyor, ha da iş, işinde gide, işine giderken ömür bitiyor. Neticede hiçbir şey değişmez. Ama ne mutlu ki onlara, onlar Allah yolunda şehit olarak da hayatlarını kapatıyorlar, bitiriyorlar. Orada ölmeyecek olsalardı kendi memleketten de ölülerdi. Halid bin i Velid rahmetullahi aleyhi radiyallahu anhu sayısız savaşlara giriyor. Ve en son vefat edeceği zaman tabi yaşlanıyor. bayağı bir yaşlanıyor. Ve en son e, ölüm yatağında ölümü beklerken ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun dedikleri zaman ya diyor ben sayısız savaşlara girdim diyor. Şu an vücudumda bir karış kadar bir yer yoktur ki illa orada bir kılıç darbesi olsun. Ya da mızrak saplantısı, ya da ok saplantısı, bir yarası illaki vardır. Bu kadar savaşlara katıldım ama bana şehadet nasip olmadı. Ve şu anda ben develerin öldüğü gibi yatağım üzerinde öleceğim diyor. Tıpkı develerin öldüğü gibi. Ve bunun için ağlıyor. Niye şehadet yazılmadı? Bakın sürekli Savaşlara girmiş. Yaralar almış. Ama Allah-u takdir etmeyince savaşta ölmeyi ölmüyor adam. Ama bakıyorsunuz ki öbür tarafta bir adam hiç dışarı çıkmasın. Gencecik kendi evinde durup dururken kalbi duruvermiştir. Ölmüştür. Ya da herhangi bir kazayla ölmüştür. Hiç beklemediği bir anda. Dolayısıyla bu Allah'ın takdiriyle olur bütün bu şeyler. Madem Allah'ın takdiriyle oluyorsa allahu Teala'nın çizdiği yörüngede, çizdiği çizgide insanoğlu böyle ilerliyorsa o zaman korkmanın, çekilmenin bir anlamı yok. Çünkü biz kaderimizi değiştiremeyiz. Evet. Ve tabi onlar cesaretlerini bir de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de öğreniyorlardı. Onlar için örnek olan, önder olan o büyük peygamberden öğreniyorlardı. Onun bütün hayatı onlar için örnekti. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakıp onlar da kendilerini onun gibi yaşayarak böyle taklit ediyorlardı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet inmişti. Ya eyyühe el nebiyyü Cahidil kuffara vel münafıkine ve agruz aleyhim Ey peygamber kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlarla savaş ve onlara karşı sert ol dolayısıyla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca sürekli kafirlere karşı mücadele vermiş savaşmış münafıklara karşı müşriklere karşı Yahudilere karşı Hristiyanlara karşı Allah'ın dinle karşı duran bütün insanlığa karşı savaşmış mücadele vermiş onlara karşı sert olmuştur müminlere karşı merhametli ama kafirlere karşı da şiddetliydi Ve savaşlarda Hazreti Ali'nin dediği gibi savaş kızıştığı zaman bizler Hazreti Resulullah'a sığınırdık diyor. Her zaman ön saflarda olurdu diyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir komutan, bir peygamber, savaşı yöneten ama aynı zamanda ön sakta da savaşan, düşmana en yakın olan ve savaş kızıştığı zaman da ona sığınılan Ona, onunla korunulan bir peygamber düşünün. Bu kadar Allah'a teslim olmuş, tevekkül etmiş. allah Teala ne takdir etmişse o olacaktır diyen bir peygamber. Yine başka bir rivayette Hun'in günü. Müşriklerle yapılan o savaşta Müslümanlar bir anda saldırıya uğrayınca bir anda kaçışmaya geri dönmeye başlıyorlar. Ve Hz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve etrafından dağılıyorlar bir anda. Ve o gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir cesaretlik örneği göstermiş. Katırını sürekli kafirlerin üstüne sürmüş. Ebu Sufyan zorla tutuyor, çekiyordu katırını. Bırakmıyordu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına kafirlere saldırıyordu. Ve ondan sonra Abbas'a emrediyor. Ey Abbas diyor senin sesin gür diyor. Seslen diyor. Ey ensar de, ey muhacirinde, ey akabe beyatına katılanlar. Ey falamlar, ey filanlar. Enel nebiyyü la kezif. Enel abdülmuttalib. Ben peygamberem. Yalan değildir bu. Ben abdülmuttalib'in oğluyum. Ve böyle naralar atarak, seslenerek sahabe-i kiramın bir daha toplanmasını, cesaretlerini toplamalarını ve bir daha kafirlere saldırmalarını sağlamıştır. Bir gün yine Medine'de bir çalık oluyor. O günlerde düşman saldırısı bekleniyor. Ve insanlar korkarken e, o çığlık sesiyle, o bağırışma sesiyle bazıları kılıçlarını kuşanıp dışarı çıkıyorlar. Bir bakıyorlar karanlıkta yani Medine'nin dışından Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcıyla geri dönüyor. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin olun diyor. Onlardan önce kılıcını kuşanmış ve sesin geldiği yere doğru hemen fırlamış. Böyle bir peygamber. Ve biliyorsunuz Mekke döneminde yapılan baskılara karşı, <gülüyor> eziyetlere karşı Hz. Resulullah s.a.v. öldürülmek istendi. Ama hiçbir zaman davasından alıkoymadı bütün bu baskılar, bütün bu eylemler. Ve hatta amcası geliyor, ya Muhammed diyor, İşte bu müşriklerle artık yüz yüze geldik, göz göze geldik, artık çok sıkıntı oluyor, çok baskı yapıyorlar, dayanamıyoruz. Çok tepki topladı. Sen bu konularda artık yumuşak davransan, bu kadar üstlerine varmasan müşriklerin vs. bir takım bulunmaya başlıyor. Ve biliyorsunuz bazı tekliflerde bulunuyor. Müşriklerin yapmış oldukları bazı teklifler. İşte eğer mal istiyorsan onu toplayıp verelim. Kadın istiyorsan en güzel kadınlarla seni evlendirelim. Hastaysan seni doktora götürelim. başımıza kral olmak istiyorsan seni emir tayin edelim vs. bu teklifleri getirince ne diyor? Güneşi sağ elime ayı da sol elime koysanız ben bu davamdan vazgeçmem. Ya bu dava uğruna bu başım gider ya da muzaffer olurum diyor. Oradaki cesaretin ne yapmıştır? Yine göstermiştir. Yani kafirlere, kafirlerin baskılarına karşı eziyetlerine karşı yılmamak, durmamak, korkmamak, çekinmemek. Madem Allahu Teala bu dinin sahibi ise ve bu dini ve Müslümanları destekleyen bir Rab ise, bir ilah ise madem, madem bütün dünyanın tasarrufu O'nun elindeyse madem bütün insanların perçemleri Allah'ın elindeyse dilediği gibi tasarruf ediyorsa o zaman korkmanın hiçbir anlamı yok. Ve bunlar kaderi belirlemez. Kaderi belirleyen kimdir? Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Evet, işte Hz. Resulullah'dan sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek alaraktan onlar da böyle büyük bir cesaret örneği göstermişlerdir. Bir yuette Bedir savaşında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki قُوْمُ إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُ وَالْسَّمَوَاتُ وَالْعَرْضُ Genişliği yerler ve gökler gibi olan cennete kalkınız diyor. Sahabeyi teşvik ediyor cihad etmeye, savaşmaya. Ömer İbn-ül Hammam el-Ensari denen zat Ya Resulullah diyor genişliği yerler ve gökler gibi olan cennetler mi diyor? Evet diyor. O da bakhin bakın diyor. Çok iyi çok iyi diyor. Yani bravo ne kadar güzel. Böyle sözlerde bulunuyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen niye böyle bir sözü söyledin? Diyor ki vallahi ya Resulullah ben dilerim ki ben onun ehlinden olurum. Ben de o söylediğin cennete gireceğim diyor. Ve e, kesesinden bazı hurmaları çıkarıp yemeye başlıyor. Karnını doyurmak istiyor. Daha sonra düşünüyor diyor ki ben bu hurmaları yene kadar baya bir vakit geçecek. Geç kalacağım. Bunlar beni cennetten alıkoyuyor. Hurmaları fırlatıyor, kılıcını kaptığı gibi düşmanın üstüne saldırıyor. Savaşıyor, savaşıyor ve en son şehit düşüyor. Düşünün hurmaları yeme vakti, vaktini bile uzun görüyorlar. Evet, ebubekir Bekir İbni Musa Musel Eş'ari rivayet ediyor. Diyor ki, di, diyor ki babam diyor düşmanların olduğu bir vakitte e, babamın şöyle dediğini işittim diyor. Hazreti Resulullah'tan hadis aktarıyordu. İnne ebvabe'l cenneti Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Böyle bir hadisi işitince diyor adamın birisi kaptı diyor. Üstü başı dağınıktı. Ve dedi ki ey Ebu Musa sen bunu Hazreti Resulullah'tan işittin mi? O da evet dedi diyor. Bu sefer arkadaşlarına döndü ve dedi ki Allah'ın selamı sizin üzerine olsun. Kılıcının o şeyini kabını kırdı diyor. Kılıcını kaptığı gibi diyor düşman üzerine saldırdı. Şiddetli bir şekilde savaştı. Kılıcı parçalığına kadar savaştı ve orada şehit düştü diyor. Yemame günü diyor e, Müsellehmetül Kezzab'a tabi olan o kafirler yani onu peygamber olarak kabul eden İslam'dan dönen o mürtetlerle yapılan büyük savaşta e, bu Müsellehmetül Kezzab'ın adamları bir kaleye sığınıyorlar İçeri giriyorlar ve kapıları kapatıyorlar. Müslümanlar dışarıdan içeri girmeye çalışıyorlar fakat bir türlü başaramıyorlar. Elbera İbn-i Malik diyor ki beni bir tahtanın üzerine koyun sonra o tahtayı muzraklarınızla yükseltin ve beni fırlatın diyor kalenin içine. Ben size kapıları açayım diyor. Dedikleri gibi de böyle bir şey yapıyorlar ve muzraklarıyla yükseltip onu fırlatıyorlar kalenin içine. Tam düşmanın ortasına düşüyor. Bu cesarete bakın. Size kapıları açacağım diyor. Ve orada çarpışmaya giriyor. Kapına, kapıya yakın olan bir yerde ve bir müddet sonra kapıları açıyor onları. Ve İslam ordusu içeri girip, orayı fethediyorlar. Böyle bir teslimiyet, böyle bir cesareti düşünün yani. İşte bunun gibi olaylar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında, sahabe-i kiramın hayatında ve İslam'ın büyük saydığı insanlarda hep hayatlarında mevcuttur. Onlar böyle bir cesaretle Allah'ın dinine hizmet etmişler. Ve dediğim gibi bu cesaretin sebebi neydi? Allah'a olan imanları, Allah'a olan teslimiyetleri, allah Teala'nın onlara bellemiş olduğu kadere olan teslimiyetleri, cennete olan arzuları, sevgileri, dünya hayatına olan ehemmiyetsiz bakışları, verme vermeyişleri, zahit olarak yaşamaları, hep bu olaylar onları neye itekliyor? Cesur olmaya itekliyor. Ve artık ölümü kendisi için bir düğün olarak görüyor. Bir, büyük bir musibet değil. Ve her bir kişinin temenni ettiği bir şey oluyor. Benimle Allah arasındaki perde ya da benimle cennet arasındaki perde sadece ölümdür diyor. bu ölüm, ölümle de karşılaşırsan bu perde açılacak ve inşallah ben artık Allah'ın huzurunda olacağım. Allah'ın rızasına kavuşacağım, Allah'ın cemalini göreceğim diyor. Benim cennetle girmem için aramdaki vasıta ölümdür diyor. Bunun bir an önce gelip beni ona ulaştırması lazım diyor. Geden nelka el ahibbe, Muhammeden ve sahbe yarın o sevgililerle beraber olacağım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleriyle beraber olacağım diyordu sahabeler. Şehit olurken, öldürülürken, savaşlara giderken ve idam edilirken hep bunu söylüyorlardı. Beni şehit etsinler, beni öldürsünler, beni Hazreti Resulullah bekliyor aleyhissalatü vesselam. O güzel sahabe-i kiram beni bekliyor. O güzel dostlar beni bekliyor, onlarla beraber olacağım. Yine bu konuyla ilgili bir olay daha inşallah aktarayım. Ee, yine onun davranışı, hayatı da böyle ibretlik bir olay. Sa'd ibn-i Rabi' Allah'ın da razı olsun. Bu sahabe yine çok fedakar, çok samimi bir sahabe. Ve Uhud Savaşı'na katılıyor. Tabi Uhud Savaşı'na katıldığı zaman Çok şiddetli bir şekilde kafirlerle çarpışıyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde Hazreti Resulullahı korumaya çalışıyor. Felaket bir şekilde savaşıyor. Ve en son tabi savaş bittikten sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra söylediği sözlerden ilk sözlerden birisi de Sadil Nurebbe ne oldu diyor. Ne yaptı? Ondan haberiniz olan var mı diyor. acaba o ölülerin arasında mı yoksa dirilerin arasında mı diyor tabi sahabeden birisi ensardan birisi ya Resulullah diyor ben ondan haber getireyim diyor Sad ibn-i ensardan birisiydi ensar yine ensardan bir adam diyor ya Resulullah ben ondan haber getireyim istersen araştırayım diyor iyi olur diyor git araştır diyor ne oldu onun hali gidiyor şehit olanları olanların etrafında dolanıyor dolaşıyor bakıyor. Yaralı onunla, şehit olanlar ve en son Sad ibnü'r-Rabiî'yi görüyor. Fakat neredeyse tanınmayacak bir duruma gelmiş. Vücudu hep yaralarla dolmuş. Çok feci bir şekilde yaralanmış ve son nefeslerini veriyor. Sad ibnür geldiği zaman Ya Sad diyor. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni soruyor ve sana selam gönderiyor. Ve seni soruyor diyor ki Sa'd ölülerin arasında mıdır yoksa dirilerin arasında mıdır? Sa'd ibn-i anhu diyor ki Hz. Resulullah'a geri dön aleyhissalatü vesselam ve ona de ki Sa'd Rabbi ölülerin arasındadır. Artık yaşamıyor. Ve yine benden selam söyle ona diyor. Ve de ki Sa'd Rabbi diyor ki Allah senden razı olsun bir peygambere vermiş olduğu ecrin kat katını da sana versin. Bu yapmış olduğun şeye karşı bize getirdiğin İslam bizim için bu uğraşlarına karşı Rabbim sana kat kat ecirlerini versin ya Resulallah. De diyor ve selamı götür diyor. Ondan sonra benim kavmime git diyor. Ensara git ve de ki onlara Ey Ensar Sa'd bin i Rabbi size diyor ki Eğer sizlere eğer Hz. Resulullah Efendimiz'e bir diken batacak olsa ve sizler halen hayatta duruyorsanız ve halen çırpan gözleriniz varsa Allah'ın katında hiçbir bahaneniz olmayacaktır. Allah'a söyleyeceğiniz diyeceğiniz hiçbir söz, hiçbir bahane olmayacaktır. Ve sizler sorumlusunuz de diyor ve orada hayatını bitiriyor, şehit oluyor. Rabbim onu kabul eylesin. İşte böyle bir şekilde Hz. Resulullah'a olan bağlılıkları, sevgileri, İslam davasına olan fedakarlıkları, yapmış oldukları ameller hep onların teslimiyetini gösteriyor, onların cesaretlerini gösteriyor. Allah'ın dinine ne kadar büyük ehemmiyetler verdiklerini gösteriyor. Ve tabi biz bu, bu, bu olayları anlatırken sadece hayret etmek işte onların ne kadar yüce olduğunu anlamak için değil kendi nefislerimiz için, ibret almak için, ders almak için tabi bu olayları dinlememiz, bu olayları okumamız gerekiyor. Ve kendimizi onlarla kıyas etmemiz gerekiyor. Onlar bu şeyleri yapıyor yapıyorlarsa Allah için acaba bizler neler yapıyoruz? Bizim durumumuz nedir Allah'ın dinine karşı? Allah'ın şeriatına karşı neleri yaptık? Hangi fedakalıklarda bulunduk? Ne, kadar, ne kadarımızı feda ediyoruz Allah için? Ne kadar samimi bir şekilde çalışıyoruz? Allah'a olan teslimiyetimiz ne kadar? Allah'ın çizmiş olduğu kadere karşı teslimiyetimiz ne kadar? Biliyorsunuz kadere iman etmek de imanın şartlarından birisidir. allah Teala ne çizmişse bizim için, Tatlısı ve acısı. Buna katlanmak zorundayız. Bunu kabullenmek zorundayız. Ve öyle bir iman olması gerekiyor ki artık dünyanın hiçbir olayı Müslüman'ı ne yapmıyor? Etkilememesi gerekiyor. Fakirlik de gelse etkilemez. Musibet de gelse etkilemez. Zenginlik de gelse etkilemez. Değişmez. Zenginlik anında azan, fakirlik anında küfreden, Allah'a isyan eden Kuvvetli anlarında, isyan bayrağını çeken, hastalandığı zaman Allah'a dönen böyle bir Müslüman olmamalı. Her halinde Allah'a teslim olan bir Müslüman olmalı. Çünkü bütün bu kaderi çizen allah Teala'dır. Ve allah Teala bizleri hayatımızın her bir bölümünde ne yapıyor? İmtihan ediyor. Fakirlik vererek, zenginlik vererek, kuvvet vererek, zayıflık vererek, hastalık vererek, musibet vererek. Ve her halükarda ne yapıyor? Bizi imtihan ediyor. Hayatın bu değişik alanlarında Allah'a karşı samimiyetimiz, teslimiyetimiz, kulluğumuz nasıl olmalı, nasıl yapacağız? Sırf bunu denemek için allah Teala ne yapıyor? Bizi imtihan ediyor. Ve Allah'ın çizmiş olduğu bu kadere iman eden bir kişi için artık değişmiyor hayat. Başına ne gelirse gelsin biliyor ki allah Teala tarafından gelmiştir. allah Teala onu imtihan ediyor. Ve umulur ki Diyecek ki, yani belki ben Allah'ın sevdiği kulları arasındayım. allah Teala beni dünyada tertemiz yapıyor ve böylece kendi katına tertemiz olarak alacaktır. Günahlarımın karşılığında allah Teala başıma bu musibetleri, bu sıkıntıları dünyada veriyor. Bunları çekmekle, bunlar benim günahlarıma kefaret olacak ve Allah'ın huzuruna gittiğim zaman, tertemiz, park günahlarından, günahlarından arınmış bir şekilde gideceğim diye bu gözle bakmalıdır musibetlere, olaylara ve Allah'a o teslimeti göstermelidir. Ve madem hiçbir insan, bütün beşeriyet tabii toplanmış olsa bizim kaderimizi değiştiremeyecek onlarsa yine hadiste buyurduğu gibi, Valem alam anna umma ta bütün umma lau istamat ala niyinfak bi şey sana bir şey". fayda olarak vermek istedikleri bir şey için toplanmış olsa bütün kainattaki mevcut olan kişiler lem yenfa'uke bi şey كتبه الله لك yani ancak Allah'ın sana yazmış olduğu kadar şeyle fayda verebilirler. Ve istem'u ala ayy duruke bi lem yaduruke illa bima كتبه الله عليك Yani sana zarar vermek için toplanmış olsalar ancak Allah'ın yazdığı kadarıyla sana zarar verebilirler. Allah'ın izin verdiği, takdir ettiği kadar ancak zarar verebilirler. Rufi'atil aklam ve cefetil suhuf, kalemler kaldırılmış ve mürekkepler kurumuştur. İnsanoğlu yaratılmadan önce, yani beşeriyet yaratılmadan önce, hatta yer ve gökler bir hadiste, yerler ve gökler yaratılmadan elli bin sene önce insanların kaderleri yazılmıştır düşünün yani daha yerle ve gök dünya yaratılmadan önce elli bin sene önce bizim kaderlerimiz yazılmış bizim nasıl ne yapacağımız başımıza nelerin geleceği hangi imtihanlarla karşılaşacağımız hepsi yazılmış levh-i mahfuzda korunmuştur Allah tarafından yazılmıştır İşte böyle bir kader varsa, Allah'ın yazmış olduğu böyle muazzam bir divan varsa, yazılmış olan bir divan, o zaman çekinmenin, korkmanın hiçbir anlamı yok. Allah'ın emrettiği şeyler olur. Evet Rabbim bizi bu sıfatla, bu sıfatla sıfatlanmış, Allah'ın dinine ces cesur bir şekilde hizmet eden kullarından eylesin. Evet. İkinci dersimizde menheçle ilgili olarak Evet. Ehli sünnet ve cemaate mensup olan bir Müslüman yani sünneti takip eden selef-i salihin çizgisinde giden, İslam'ı selef-i salihin anladığı gibi yani sahabenin, tabi'in etba'at tabi'in, o büyük imamların anladığı gibi İslam'ı anlayan onlar gibi hayatına dökmeye çalışan kişilerin bir özelliği leysa lahum imamun muazzamun ya'huzun kalamehu kulluhu ve yud'un sellem o kişilerin diyor bütün sözlerini aldıkları ve yasakladığı bütün şeyden çekindikleri terk ettikleri bir imamları var o da Hz. Resulullah Efendimizdir sallallahu aleyhi ve sellem Yani bu imamları, bu büyük kişi onların imamları Hazreti Resulullah'tır. Onun sözünü herkesin sözü üzerine, yani beşeriyetin sözü üzerinde tutarlar. Onun emrettikleri ve yasakladıkları şeyleri bütün insanların, bütün alimlerin sözlerinin üstünde tutarlar. İşte onların önderleri, liderleri Hazreti Resulullah olunca aleyhissalatü vesselam, Onlar Hazreti Resulullah'ın hallerini çok iyi tanırlar diyor. Onun sözlerini çok iyi tanırlar. Onun fiillerini çok iyi bilirler. Araştırırlar. İşte bizim madem önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu, bu yüce olan peygamber bizim örneğimiz, liderimiz ise o zaman bunu araştıracağız, tan tanıyacağız. Nasıl bir peygamberdi? Fiilleri neydi? Sözleri neydi? Amelleri neydi? Yaşantısı nasıldı? Dolayısıyla onlar diyor sünneti çok iyi tanırlar. Özellikleri. Aynı zamanda وَاَحْرَسْهُمْ ve اَتِّبَاعِهَا وَاَكْثَرُهُمْ مُوَلَاتًا لِأَهْلِهَا Ve en çok sünneti tanımaya çalışan hırslı insanlardır onlar. Ve o sünnete tabi olan kişileri, o ehli de ne yaparlar? Severler. Evet, bizler de o Allahu Teala'nın övdüğü, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in övdüğü ve kurtuluşa erecek dediği, cennete girecek dediği, o kurtulmuş fırkadan, o istikamet üzere olan fırkadan olmak istiyorsak, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan imamımızı, liderimizi tanımak zorundayız. Hayatını tanımak zorundayız. Nasıl bir peygamber, nasıl yaşamış? Sünneti neydi? Sözleri neydi? Fiilleri neydi? Takrilleri neydi? Takrir dediğim, görüp de sustuğu, itiraz etmediği fiiller de takrili sünnet oluyor. O da bizim için sünnettir. Bir sahabenin bir fiilini görüyor ve itiraz etmiyor. Demek ki, muvaffakat ettiği bir olaydır. Dolayısıyla, Bizler de ne yapacağız? Hz. Resulullah Efendimizin sünnetini araştıracağız Aleyhisselatü Vesselam. Ve öğrenmeye çalışacağız. Nasıl uyurdu, nasıl kalkardı, nasıl yemek yerdi, nasıl konuşurdu, muamelesi nasıldı, şekli, şemaili nasıldı, kendimizi ona nasıl benzetebiliriz? Bunlar çok önemli şeyler. Ve her bir fiille bizler Hz. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a olan sevgimizi gösteriyoruz Allahu Teala'ya. Ve onun şefaatine nail olma, onunla beraber cennette olma şerefine nail oluruz. En çok sünnete tabi olan kişi, kıyamet gününde ve cennette en çok Hz. Resulullah'a yakın olan kişi olacaktır. Dolayısıyla e, sünneti çok iyi tanıyan, öğrenen ve amele döken Müslümanlar inşallah Hz. Resulullah'ın komşusu olacaktır cennette. Bir rivayette sahabenin bir tanesi ağlıyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce soruyor. Niye ağlıyorsun? Ya Resulullah diyor bizler seni çok seviyoruz. Ve şu anda sen bizimle berabersin. Biz ehlimize döndüğümüz zaman evimize, çoluk çocuğumuza döndüğümüz zaman seni bazen özleriz, hatırlarız. Özlediğiniz zaman hemen çıkıp geliriz seni görürüz. O hasretimizi gideriz. Benim düşündüğüm, yarın öbür gün öldüğümüz zaman, acaba ahirette seni görecek miyiz? Durumumuz ne olacak? Belki bir daha seni görmeyeceğiz, ebedi bir ayrılık olacak. Artı senin cennetteki konumun, makamın, yani kimse senin o makamına yetişemeyeceği için seni orada belki göremeyeceğiz. Bundan dolayı ağlıyorum diyor. O esnada Hazreti Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi bir ayet nazil oluyor. Bu olay karşısında Estaizü billah ve men yut'i Allah Kim Allah'a ve Resul'üne itaat ederse, boyun eğerse, fa ulaike ma'al ladina en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyina ve's-siddiqina veş İşte o kişi Allah Teala'nın nimet vermiş olduğu peygamberlerle, sıddıklarla şehitlerle ve salihlerle beraber olacaktır. Ve ve onlar ne güzel arkadaştırlar. Ayeti nazil oluyor. Ve bu ayet nazil olup sahabeye bildirilince sahabe o kadar çok seviniyor ki bu olayla rivayet eden sahabe diyor, hiçbir zaman sahabe bu kadar sevinmemişlerdi diyor. Bu ayet indikten sonra. Demek ki bizler Allah ve Resulüne itaat edecek olsa, Hz. Resulullah'ın sünnetine tabi olacak olsa Allah'ın nimet verdiği o peygamberler başta Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve diğer geri kalan peygamberler Sıddıklar Hz. Öbekir gibi şehitler Hz. Hamza gibi, Hz. Hüseyin gibi vesaire ve salih insanlarla beraber olacağız. Ne kadar güzel insanlar bunlar. İstemez misiniz sizin arkadaşınız peygamber olsun. Arkadaşınız Sıddık, Hazreti Ebbekir gibi bir Sıddık olsun, şehit olsun, salih insan olsun. Zaten dünyada en büyük nimetlerden birisi imandan sonra da güzel Müslümanlarla beraber olmak, onlarla kardeşlik kurmak, arkadaşlık kurmak bu da dünyada en büyük nimetlerden birisidir imandan sonra. Evet. Yine bunların özelliği de cem'uhum beyne'n nususi fi'l mes'aleti'l vahide ve radduhum'l bir mes'alede bütün nasları toplarlar yani bir mesele hakkında gelen ayetler ve hadisleri o meseleyi tanıyabilmek için o meseleyle ilgili bütün ayetler ve hadisleri toplarlar onları okurlar ve ona göre ne yapandan anlarlar ona göre hayatlarına dökerler sadece bir delili alıp geri kalan delilleri yüz Geri kalan delillerden yüz çevirmek, onları terk etmek olmaz. Çünkü İslam birbirini tamamlar. Gelen naslar birbirlerini açıklar. Ve birbirlerine bağlıdır. Kur'an ve sümnet birbirine son derece bağlıdır. Dolayısıyla birini alıp birini terk etmek kesinlikle doğru değildir. Bir ayeti alıp diğer ayeti terk etmek kesinlikle doğru değildir. Bu konuda insan ne yapar? Sapıtır. Çünkü bazı ayetler bazı ayetleri tefsir eder, bazı hadisler bazı ayetleri tefsir eder. Am olan yani genel olan bir ayeti bazı ayetler ne yapar? Has kılar. Ya da bazı ayetler bazı ayetleri nesheder. Aynı şekilde sünnette hadisler bazı hadisler bazı hadisleri nesederler. Örneğin Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman kabir ziyaretini yasaklıyor. Hiç kimse gitmesin diyor. Bir müddet geçtikten sonra diyor ki ben daha önce size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Bundan sonra kabirleri ziyaret ediniz çünkü o ölümü hatırlatır size. Sadece o hadisi alan bir kişi ne diyecek? Kabirlere gitmek bidattır, yanlıştır, haramdır diye fetva verecek. Ama öbür hadisleri okuyan bir insanın bunun geçici bir süreliğine böyle bir hükmün geldiği, daha sonradan kaldırıldığını ne yapacak? Öğrenecektir. Dolayısıyla ayetler ve hadisler birbirlerine bağlıdır, birbirlerini tefsir ederler. Bir meseleyi anlamak için delilleri ne yapmak lazım? Naslara, delillere bakmak lazım. Baktıktan sonra ancak mesele ne olur? Anlaşılır. Sadece bir tanesi anılır, onunla amel edilmez. Yine bir özelliği bu ehlisinde, cematı tabi olan kişilerin bir özelliği, sahih olan akideyi öğrenip onu yaymaya çalışırlar. Ve insanlarla ilgilenirler ki insanlara sahih olan bu akide, hurafelere karışmamış, şirklere karışmamış, bidatlere karışmamış, saf olan akide. Tıpkı peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Ondan gelen Allahu Teala'nın sözleri, Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözleri, Sahabe-i Kiram'ın sözleri böyle saf bir şekilde, daha başka kaynakların karışmadığı tek olan kaynaktan dini böyle saf bir şekilde alırlar, incelerler. Onu alıp böyle itikad edenler ve bunu insanlara ulaştırmaya çalışırlar. Çünkü biliyorsunuz zamanında değişik fırkalar çıkmış Bid'at fırkaları, hurafe fırkaları, dalalet fırkaları ve her bir fırka dine bazı şeyleri eklemiştir ve da bazı şeyleri dinden çıkarmışlardır. Kendi yorumlarını katmışlardır. Bazı ayetleri yanlış bir şekilde tefsir etmişler ve din olarak bunu öyle almışlardır. Örneğin haricilerin ve menle muhkum bimenzallah. kafirun. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kâfirler ta kendileridir ayetini alıp sahabe-i kiram hakkında tatbik etmeleri, işte sırf hakem tayin ettiler diye Hz. Ali ve taraftarlarını, Hz. Muaviye ve taraftarlarını tekfir etmeleri gibi. Ya da tasavvuf ehlinin bazı ayet ve bazı hadisleri alıp, anlamlarını değişik yorumlayarak da hayatlarına şirkleri katmaları gibi. Örneğin rabotayı mesela. Rabota denen bidatı 18. asırda çıkarıyorlar aslında. Halid-i Bağdadi denen zat Hindistan taraflarına gider, oralarda gezip dolaştıktan sonra oradaki Hindu dinine mensup olan kişileri gördükten sonra kendi kendine der ki aslında bizim de tarikatlarımızda şöyle bir ibadet şekli olsa, bununla işte mürid ile şeyh arasında bir bağlantı kurulsa, bir disiplin yapılsa faydası olacaktır diye Dabuta denen bir şirk olayını, bir e, bid'at olan ibadeti ortaya çıkarıyor ve Nakşibendi tarikatında yayıyor, günümüze kadar geliyor. Bu sefer bunun hak olduğunu göstermek için tutup, Kur'an'dan gelen ve sünnette gelen delilleri tahrif ederek, değiştirerek yorumlamaya başlıyorlar. Çünkü biliyorsunuz bid'at ehlinin bir özelliği önce işlerler sonra delil bulmaya çalışırlar. Ama sünnet ehlinin metodu önce delile bakarlar sonra amel edenler dolayısıyla bu işte rabıtayı çıkaran kişiler tuttular mesela Ali Emre'nin 200. ayetinde Ya eyyüellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve attekullaha leallekum tuflihun ayetini işte orada ve diyor yani rabıta yapınız diyor Allah-u Teala haşa diyerek tahrif ettiler Halbuki orada varabitu yani nöbet tutun. Allah yolunda nöbet tutun. Ya da başka bir tefsiri namazdan sonra namazı bekleyen yani namaza kalbi bağlı olan namazı bekleyen o kişilere ribat eden kişiler denmiştir. Ya da Allah yolunda nöbet tutanlar ribat ehli denmiştir. Tuttular o ayeti tahrif ederek bakın varabitu yani rabıta yapınız diye ne yaptılar? Tahrif ettiler. Ya da Hazreti Ebubekir'den nakledilmiş olan bir sözü işte ya Resulullah ben seni o kadar çok seviyorum, o kadar çok düşünüyorum ki Helay'a dahi gitsem benim aklımdan çıkmazsın. Böyle yani gelen bir rivayet Hazreti Ebubekir'den tuttular bunun manasını değiştirdiler. İşte şehle bir rabıta kurulması gerekiyor. Ondan medet isteyerekten feyiz bekleyerekten vesaire gibi yorumlara girdiler. Mutezile ile böyle Efendimiz söyleyeyim mürciye rafiziler, şiiler, ehlibetle ilgili olan ayetleri alıp tahrif ettiler. Masumiyet yüklediler imamlarına. İşte kainatta tasarruf etme hakkına sahiptirler. Dilediklerini cennete koyanlar dilediklerini cehenneme atarlar. Din sadece 12 imamdan alınır. Vesair gibi böyle teoriler çıkardılar. dinde olmayan şeyleri ihdas ettiler. Bidat çıkardılar. Bidat ehlinin özelliği budur. Yani dini saf bir şekilde almaz, ya üstüne bir şeyler ekler, ya da bazı şeyleri çıkartır, ya da dinin sabit olan bazı noktalarını değiştirmeye çalışır. Ama ehli sünnetin metodu ise, selef-i salihin çizgisinde giden kişiler, dini saf olarak, aynen taze geldiği gibi, hiçbir karışımı kabul etmeden, saf olarak alırlar, böyle inanırlar ve bunu böyle aktarırlar. Yine bir özelliği e, cemaat olmaya işte sevgi ve ülfetin olması, Müslümanlar arasında sevgi ve ülfetin olması, ihtilafların olmaması, parçalanmanın olmaması, birbirine karşı bu nef nefret gibi bu gibi sıfatlardan arınmaları ve kardeşçe yaşamaları yani daha çok cemaat olmaya tefrikadan parçalanmaktan bölünmekten uzak durmaları yine onların özelliklerinden birisidir çünkü şeytan müslümanların cemaatlerini sürekli ne yapar parçalamaya çalışır kendi aralarında buğuz, nefret, haset, ve buna benzer gibi hastalıkları yaymaya çalışır ee, müslüman ise ne yapar mümkün oldukça bu hasletlerden, bu hastalıklardan kendisini korur ve mümkün oldukça Müslümanlarla beraber olur, Müslümanların vahdetini oluşturmaya çalışır. Evet. Ve kısacası, özetle ve bil cümleti fehum ahsenun nasi ahlaqan yani ahli sünnet ve cemaat itikazına mensup olan terbi is-salihin çizgisinde giden kişiler onlar insanların en güzel ahlaklı kişileridirler. ve ahrasuhum ale zekati enfusuhum bi taati llah Allahu Teala itaat etmekle ibadet etmekle en çok nefislerini arındırmaya çalışan nefislerini teskiye etmeye çalışan kişilerdir ve اوسauhum ufkan ufukları en geniş görüşleri en ileri bakan kişilerdir ve arhamuhum bil İhtilaf olduğu zaman gö, gö, göğüslerini açan, bu konuda e, tahammül eden ve katı olmayan kardeşlerine karşı, ufak tefek bazı ihtilaflara karşı göğüslerini geniş tutan, güzellikle muamele eden, güzellikle karşılık veren ve alemuhum bi ve usulhi ve ihtilafın en güzel adabını ve en güzel usulünü bilen kişilerdir. Hangi noktalarda ne gibi tavır konu hangi noktalarda o zaman ki ayrılır ya da ayrılmaz. Bu işleri çok iyi incelerler, meseleleri ehemmiyetine göre sıralarlar. En ehemmi olan meseleler ve aşağı doğru ehemmiyeti az olan meseleler diye bu meselelere böyle bakarlar, ona göre de tavır koyarlar. Küçük ufak bir mesele sebebiyle hemen birbirleriyle cepheleşmezler, hemen birbirlerini tekfir etmezler. İbn-i Teymi'ye rahmetullahi aleyh'in dediği gibi ehli sünnet ulemasının bir özelliği ihtilaf ettikleri zaman birbirlerini hemen tekfir etmeleri değil işte bu konuda falan alim hata etmiştir. Birbirlerini hata ile vasfetmeleridir. Birbirlerini tekfir etmeleri değil birbirlerini hata ile vasfetmeleridir. Ama bid'at ehli insanlar en ufak bir şeyde hemen tekfir kılıcını kullanıp birbirini tekfir eden insanlardır. Dolayısıyla bu noktalarda da dikkat eden, ihtilafı adabına göre, usulüne göre, meselesine göre inceleyen kişilerdir onlar. Rabbim bizleri o yolda giden, o sıfatlarla muttasıf olan, Hz. Resulullah s.a. sünnetini yaşayan, öğrenen, yayan ve serif-i çizgisinden ayrılmayan müminlerden eylesin. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك